على قول الكلي على ما قال صادقنا بالراصدنا بالولدان من الشاهدين الشاكين من الشاهدين الشاكين بالتصحيح والترتيب والضبط ما بي شرح لي سدي ويسير لي من لساني قولي فَإِنْ سَلَّمْتَ إِلَيَّ فَسَلِّمْ مُلْهُرَنَا إِلَيْكَ إِنَّكَ بَصِيرٌ بِالْغِيبِ إِنَّكَ بَصِيرٌ بِالْغِيبِ mâd-i-azamen şöyle beyan buyuruldu. Ve şöyle haber verirseniz. El-lezzîne afeynâ'imul gita' gârifûnehu kemâ O kimseler ki onlara kitap verildi onlar onu tanırlar bu tanıdıkları gibi ve dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve hepimizde de gereği ilan etmeyi nasib-i müyesseb buyurmasıdır. Nasib-i müyesseb <gülüyor> i celilelerin tefsir ve tahminine geçmesden önce المكرمون إن كان لكم شيئا فاسألوا ولكن السؤال يكون بالكتار ليكون سهل لك وعلينا إن كان شيئا أن تكتب لنا ثم يجيب الأستاذ جواب لأله ذلك بعض الإخوان اللهم أهديهم وأهديكم إن شاء الله يقولون الجمالة القفلة هاشا تنمع هاشا وهو سعيد As, hvad er min ve til Mevzumuz, yollar arasında, yollar ve i arasında, hayırlı og grynderne, ve o hayırlı yoldan yaran. Dünya hayatında yanınızda ve elinizde, birçok yollar göreceksiniz. Sayısız yollar göreceksiniz. Bunların içerisinde hak olan bir tane var. Allah'ın rızasına da, Allah'ın cennetine sizi götürecek yol bir tane. olan. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yer üzerinde bir doğru çizgi çizer. Hakti müstebil. Doğru bir. Arkasında o çizgiye inen veya çıkan sağa sola birçok çizgileriz böyle bir çizgi çizer. bir de sağa sola inen veya o çizgiden çıkan birçok çizgiler çizer. bu işi bitirdikten sonra oradakilere şu ortada çizdiğim çizgi var ya, o benim getirdiğim tabiyemiş tabiyemiş. Hak şeriat. Keryat'ın yolu, dinin yoludur. Muntehasında cennet var. Bitim noktasında cennet var. sağ sola çıktığım çizgiler var ya, onlarda her biri birer şeytan yoldur. Her, her biri birer şey yoldur. Muntehasında her biri müntehasında bitim noktasında cehennet var. İnsanımız Allah'ın rızasına ve Allah'ın cennetine gitmek üzere yola çıktığı zaman ilk adımını atar atmaz ne olur? Söyleyeyim. Önüne bir şeytan dikir. Sonra biri diyor. Ey Rabbimin rızasına ve cennetine gidiyor. Güzel. Güzel. Fakat yanlış diyorsunuz. Şu tarafa döneceğiz. Olur olmaz, onu kandırmaya çalışır, gökdere'den götürü getirir, onu çevirmeye, yolundan çevirmeye, çevirmeye ve cehenneminin yolunu tutmaya çalışır. Tutturmaya çalışır. İnsanımız yolunu, yöresini bildiği için <gülüyor> itibar etmez, dinlemez. Hayır. Benim elimde kitap var, benim elimde buham var, benim elimde ilahi kusla var, sen beni kandırarsın. Çek! Çek yolundan, ben yoluma devam edeceğim. Ümitini <gülüyor> kesen şeytan çekilir. İkinci adımını atar, bu sefer bu taraftan bir şeytan başlıyor. Nereye gidiyoruz? Aynı şeyleri söyler. Ve insanımız, Hakkı hakikatı iyi bildiği için, Hakkı batıldan ayrıldığı için, ayrı şerden seçtiği için onun da sözlerini, o yalnızlığı cazibenin sözlerini itibat etmez, ona da ayrı sürüşlüğüne çekildi. Beni meşgul ediyor. O da çekildi. Sağdaki adımını atar, soldaki adımını atar, sağdaki adımını atar, soldaki adımını atar. Her adım attıkça karşısına bir şey çekir. Ama, insanımız Hı. demin söylediğim gibi yolunu, yöresini bildiği için, seçtiği için, şuurla yola çıktığı için hiç birisinin sözüne intifak etmez ve tarifi müstefi üzerinde yoluna devam eder. Allah, cümlemize her iki müstakim üzerine yoluna devam etmeyin, asilinize gelmeyin. Hayat yolu çok. Cennetin yolu, Allah'ın hizasının yolu çok. Şeytanlarla dur, haydutlarla dur. Bir yol de o yol kaymak, sak yoktur. Cehennemin yolu kolay. Gözlerini bir yol yum, yoldu mu? kendisi cennet bildiğinde bu, <gülüyor> bu cennetin yolunu buluyor. olan cennetin yolunda düşmeden şaşmadan girmekdir. Allah Resulü Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu usulü şu sözleriyle ifade buyurmuştur. "Küffetin cenneti bir mekâr ve küffetin <gülüyor> nar narı bir şehvat." Cehennem çevrilmiştir. Mekarik hoş şeyler, gitmeyen şeyler, çetin şeyler, dikenli şeyler. Nefse hoş gitmeyen şeylerle çevrilmiş. O engelleri aşıp kendinden geçmek olmalı demek istiyor. Ama cehennem şehvetle çevrilmiş. Nefsin arzu ettiği şeylerle dolu. Cehennem'in yolunu takip etmen kolay børnøjde, tems'i itibarigt. Acaba Allah Resulü Hassati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifini neye dayandırmış? Müşahedelerin yanında. Arab suresinde şu ayet kebideye, Bismillah fe bima azeykeni ve sıra tekebid sünmedaat yallahum min leyli min an an iblis iblisalle ilgili tefsire zaman böyle görüyorsunuz ya rabbe feddetten çıkarılmama, mekanından indirilmeme Adem sebebi olduğu Ben bu ayeti onda bırakmayacağım. Onun neslinde bırakmayacağım. Onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelecek. Ne yapıp yapıp onların bir zayıf tarafını bularak Hakimen delikat, 7, çevirmeye 7, 7, 7. Nå, efter at vi har dem i doğru yolun üzerinde har det godt. Sağlarında, din, din, din, geleceğim ve onları senin din, ve senin cennetine giden din, başka taraflara çevirmeye, saptırmaya çok şanslar. Sümme nâ fezid-i ekzera'yı şâhid-i yarat, sen onların çoğunu şükredici bulamazsın. Yoldan çıkmış, sapmış saptırmış. Nasıl olur mu? Hikmet. Allah'ın gücün murad murat, murat ederse olur, Biler. Öyle bir şey şeytanı karşımıza gitmiştir. Diler, dileseydi karşısında ne şeytanı vurabilirdik, ne öteki ne beylerdi. eğer durum böyle olmasa Hazreti Ebu Bekir'lerle Ebu Cehil'ler birbirinden geçeceğiz. <gülüyor> Cennet'in yolu mu görevindir? Bir kere bunu aklınıza koyabilirsiniz. Evvela yolun bir görevini kestirdiniz. <gülüyor> Hakla batıl. Bu arada şurada söyleyeyim. Hakla batıl. Doğru ile yanlış. Güzel de çirkin. Hayırla şer. Bazen birbirlerine o kadar benzerler arada bir tığ hayrı Dikkat edilmezse hayır şer, şerli hayır telemle ilgiler insan. Haklı batın, batılı hak sandırlar. İnsan. Çok dikkat Çok dikkatçidir. Hak bir tane, her sahada, her mevzulda hak yok, bir tane. İki olmaz. <gülüyor> İki olmaz. İşte ama fatıl çok. Yanlış yollar çok. Cehennetin yolları çok. Cennet yolu yoru gibi. Fakat o çokluk içerisinde Hak olan biri mühib olan, mühib olan o hak olan mühim olmaktadır. Biz bir bildiri yayınlamıştık, yeni neslin görev başladı başlıyordu orada bu meseleyi gündeme getirmiş ve enine boyuna üzerinde durmuştur. Yeni neslin görevi yeni nesle hitap ediyor. Siz, öteden beri şuna gelen, şunun veya bunun yolunda İslam'la devam etmek bir de kendiniz o yolu babanızdan, dedenizden, ötede liderinizden, şehrinizden tevarifede gelen yolu bir de siz gözden geçirin. Ola ki yanlış bir yol takip etmiş oluyor. Ölümden geri sizi o yanlış yolda bulur ve götürür. Geri dönmesi yok. Allah Allah seni Bir daha araştıracağız. Bir daha araştıracağız. Ola ki takip ettiğimiz yol yanlış. Böyle bir yerde yerleşmemek için bir daha bir daha bir daha bir daha Habe bir iskrit, bir biliyorsanız, bir Vi er i din søn. Vi er i din søn, så vi er i den في وقت موسى على النبي وعليه الثلاثة والثلاثة ذهب موسى مع ثلاثة رجال إلى موجه فذهبوا ولكن موجود عندهم ثلاثة أرضفة فاستمروا يا أيها الجماعة الخادمين رضاً لله فذهبوا ولكن واحد من الرجال قد سرف الرغيفة. قد سرق الرغيفة اكل الرغيفة. وسلموسى عليه السلام. من الذي يأكل هذه الرغيفة? قالوا نحن لا نعلم يانا في الله. فذهب. فذهب ثم جاء الى ماع كثير كالبحر المحيط. فجلس عليه موسى عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب الى البحر. بلا شيء. فذهب وجميع اخوار يذهب على الماء. فذهب اليه قال موسى اقسم تكون في هذه المعجزة الذي قد رأينا ربه من الذي يأكل بغيره. فانكروا ثلاثة رجال والله لم أكن. ثم ذهل الى موضع اخرى فجلس موسى عليه السلام والرزين والذين معهم ويكون حولهم النار. وجاء النار وجاء النار ثم قام موسى عليه السلام فقد قام موسى عليه السلام فخرج من النار. فقال موسى عليه السلام لاخيره من الذي يأكل رغيفة اني اختمتكم بالرد الذي قد رأينا هذه المعجزات. <تصفيق> ثم فانجل الرجل. فثم ذهد الى مولع اخرى فجامع الحجة الكبيرة. كما في وقت عصى موسى عليه السلام. فذهدت الحجات. ثم قال موسى عليه السلام اني اقسمتك كلهم اقسمتك بمن الذي رأينا هذه المعجزات من الذي يقوم الربيطة. فانتظر آخر الكلام يأترون فانك نفر وقال موسى عليه السلام يجمعون الطراب وكل واحد منهم يجمع الطراب مقصرة ثلاثة ثم يجمع طرابا كثيرة قال موسى عليه السلام انا ادخل انا ادخل من الله عز وجل ويكون هذه الطراب يكون جميع الظهر وموسى عليه السلام فدعا من الله عز وجل يكون جميع اكراف الزهر. الزهر قال موسى عليه السلام هذه ثلاثة رجال وهذه واحد لك وواحد لهذا وواحد لهذا وهذه الجميع من الذي اكل الرغيسة. قام رجل منه والله يا نساء اني اكل الرغيسة. وهذه الوحزات الذي رأى انكلت وقد رأى زهلت فقد قال يا يا مصوى الليل انا هل تو كما قال حضره علا اني اقول هذا دع الحلسه عن الدنيا وفي العيش تركنا بين الرصن فنفوم وتور الذم لا يطاع ثقيل كل ذي حرس غلي كل لمن يسمع فسر قال موسى عليه السلام إني أفضل وقد رأيتم هذه المعجزات الكثير وقسمت إني لا أأكل الرغط ونحن رأيتم هذه النهات فقد قال والله إني أأكل الرغط إني أفضل فقد برث موسى عليه السلام فاشتسيوه يا أخي يومي فاستمع، وقال واحد نحن ندع نحن نذهب أسناني إلى هذه القرية لأجل القرية واحد ذهب إلى القرية وأسناني يتساول قاروه إن جاء الرجل فنحن نذهب وجميعهم ذهب يكون لي ولكن الرجل الذي ذهب إلى القرية وهو يقول أنا أعطيني أبزهير أنا عقيل الزهيدة هذه الرجلان فهي كران وقد ماتن فهذه هذه الزهد يقومون لي. وهذه وجدة عظيم. فجعل الله يقوم الزهيد صداع. جعل الطعام إلى هذه الرجلان فهي الرجلان أربعة رجال. يا كران الطعام سمى نخل وهذه أن نخل السم يأكل. فقال واحد من واحد نحن نخل هذه. فقد قتل واحد منهم اخيال واحد اخيال المسلم ثم تعالى قتير ايه قرآن التعاضي وبعد اكتب التعاضي ويكون في التعاضي الزهر ومات وثلاثة رجال قد مات ثم رجع موسى عليه السلام بعد الزمان جاء ويكون الذهب هذا في هذه الموجه وثلاثة رجال قد مات لأجزال جاء قال علي كرم الله وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم كل خبيئة من حب الدنيا وقال علي كرم الله وجهه دع الحرساء عن الدنيا وفي العيش ثلاثتنا فإن الرزق مأكوم وسوء الظلم لا ينفع فقيل كل ذي حرسه الذي يكون حارسا وهو فقيل Rådige, en, alle, alle, alle, alle, alle, alle, Günümüzün dünyasını insanları Bizimle onların arasında bir var. Elhamdülillah biz dindar, onlar dinsiz. Biz dindar, onlar dinsiz. Dinsizlik yoluna girmişler, Hem der er yolun her her kæde, bir er biz o højere, yollar içerisinde ne højere. hayırlı bir 800 seçmişiz din Den Elhamdülillah Hepimiz indir şu dünyanın keşme keşliği içerisinde yolumuzu bulmuş e hangi yol din yok Hazreti Muhammed'in sıratı müstehcim olarak, hakti müstehcim olarak çizdiği yol. İşte o yolun yolcuları olduğunuz için. Bugün şu saatte şuraya veya buraya gitmediniz. Allah'ın evine gitmediniz. Şu anda Rabbül Alemin Hazretleri'nin elinde bulunuyorsanız, onun dinini, onun gönderdiği indirdiği dini takip ettiğimizden dolayı oyunda. Rabbül alemin kısır deri hepinizi vermişsin. Bu yolda düşmeden, şaşmadan müntahasına varan, neticesine varan kullarına inanmışlar. <gülüyor> Biz dini bir, bir yolu takip etmekle işimiz bitti mi? Så er kim, er I min video, vi Allah har Allah <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> daha bir taraf. İkinci bir taraf yok. Dini bir yol, gerçek manada dini bir yol takip etmeyen kişilere seyirci kalamazsınız. Seyirci kalamazsınız. Niye? Seyirci kalmadı. Allah ona seyirci kalmasına müsaade etmedi. Ona göre Yet, yolunu şaşırmış olanlara yolu göster. Peygamberin görelim. Yolunu şaşırmış olan, dolayısıyla Allah'a, ahirete iman etmeyen, hayatı sadece ve sadece dünya hayatından ibaret sanan kişilere gerçek hayatı Din yolundur. Denip var olduğum Bu mümkün bana ait olduğunu anlattı. Ölümden sonra yeni bir hayatın geleceğini anlattı. <gülüyor> bu görev Hazreti Muhammed'in görev. Ve genelde bütün Peygamberlerin görev. Bir <gülüyor> bazı قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وانا يقول هذا الحديث حق الاهل العلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقد رأى اللعيم قد تقدم خطوة وقد تأخر وقد تقدم خطوة وأخر ولكن يكون ظاهدا في العبارة في العبارة وقد نام رجل عالم في الموجه المسجد وقال اللعيب لنبينا صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إني أدين للمسجد ولكن أخرج هذه الزاهد من طريقة المستقيم ومن طريقة الحق ولكن أنا أخوف من هذا الذي هذا الرجل الذي قد نام قال نبيه صلى الله عليه وسلم يا لعيب وهذا الظاهر يكون في العبادة فيه. أنت لا تخاف من العبادة وهذه الرجل قد نام فكيف انت تخوف من هذه الرجل الذي قد نام؟ قال والله يا نبي الله انا اخوف منه لانه عالم. قد قام العالم ويكون لهذه الظاهر لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نوم العالمين خير من عبادة الجاهز. وفي حديث اخرى انا اقول لحق الاستاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من خطى خطوتان من خطى خطوتان مع العالم من أكل نغمتان مع العالم من استمع من العالم كلمتان قد بل الله تعالى الجنة لأن ذلك قد ذهبت بعض الواق أكواني العرب لماذا؟ وهذا عالم من يوجد في كل دماء؟ حضرت <تصفيق> محمد Günümüzün dünyasında din kalmayan, Allah'a, peygambere inanmayan, kişilerin saygısına gidiyorlar. Bunlara ne derin söyleyin, nasıl bir isim verilir? Afiyetler. Allah'ın varlığına inanmayan, ahiret hayatına inanmayan, dini hayatına inanmayan kişilerin saygısına Elhamdülillah şu anda, ya sinemazına yada namazını zeda ve Allah'ın elinde mefesini de kuruyorsunuz, güzelce, tamam, Allah'ın birçok kullarıyla inkâr bir lafları içerisinde, bakanlıklarında boğulmakla, karşı karşıya, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya dururken biz artık bizim işimiz bitmiştir, biz üzerimize düşenlik yaptık, Biz dine bağlıyız, bu din bizi Rabbimizin rızasına ve cennetine götürür, götürecektir demekle yetinemeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Peygamberin görevini devam ettirmekle buluruz. Hz. Muhammed'lik, onun görevini kim devam ettirecek? Kim inkarcılara, ateistlere, Allah'ın varlığından, birliğinden, azametinden, kudretinden Kainatın ona ait olduğundan kim bahsedecek? Kur'an'ın bu mevzula ilgili ayetleri ayetlerini onlara kim yedilir? Sizler, sizler, bizler Hazreti Muhammed'e ümmet olmanın hikmeti bu. Hazreti Muhammed'in ümmetinin ümmetler içerisinde hayırlı bir ümmet olmasının hikmeti bu. Hikmeti buldu. Onun için ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'de inkarcılara, materyalistlere, tabiatçılara, ateistlere hitap eden ayetlerin sayısı çok. Kalem alacak. Onların anlayan bir dille yazıya dökecek. Çoğaltacağız. Dağıl. El ele gönlendir. Ama kabul ederler ama et. O bize ait. İnnem aleyke'l belâdur. Hazreti Peygamber e Allah, sana düşen tebliğdir. İnnem aleyke'l belâhul nübid. Yalnız tebliğiniz, tebliğiniz, tebliğiniz, atif olacak. Hizdi kafadır, atif. Peygamber'e o, İnnem aleyke'l belâhul manası açık. Açık ve Allah'ın inkarcılara hitaben imza buyurduğu ayetleri onlara anlatacak, götürecek, duyuracak size. Bu vazifeyi yapmadıktan sonra yakayı kolay kolay I Hazreti Muhammed'e ümmet olma, olma haydiyle, bu görev sizde yüzef sige alırsak. Muhammed'e ümmet olma haydiyle, bu görev sizde. Bir gün gelecek bu görevi size emanet eden, emanet eden insan, sizler de ötede, feride, dipte, köşede kalmayın. Bu çalışan cemaati hatırlatın. Hepinizin, hepinizin vazifesidir. Madem ki Hazreti Muhammed'in ümmetindeyiz, ümmetinden istiyorsunuz, diyoruz, o halde bende varmıyorum. Ümmet Kestesi bu görevi üzerinde olmuş. Size düşen sadece onu arayıp, onu çoğaltıp dağıtacak. Nerede dağıtacak? kapazlarını buradan tutarsanız cemaatlerine dağıtacaksınız. Ama kabul ederler, affetmezler. Ama iyi parçalar ama sopa tutarlar. Bu yolda sopa <gülüyor> Bu yolda sopa tutarlar. <gülüyor> Vazifeniz kaç oldu? Üç oldu Kendinizle ilgili olanı da sayar Dini mübini ahiretliğini benimsemiş, seçmiş, ona bağlı durmuş, yürümüş, yürümüş. Fakat bu seçişimiz de bizim ebeğimizin mahcubu değil, onları da uyutmak gerekiyor. Babamızdan, kocamızdan bize miras almış. Babamızdan, dedemizden, kocamızdan bize miras almasaydı belki doğdur. kitabın getirdiği İslam dinine sımsıkı sarılmamız ve aynı dini inanmayanlara yanlış bir şekilde inananlara duyurmamız gerekiyor ki hizmetimiz Kur'an'la ilgili hizmetimiz yerine getirmiş olsun ve Kur'an Azimüşşah ahirette ve mezarda bize saymış. Dök. <gülüyor> Dinli yarık olanlara kim kim bil yarık mı? <gülüyor> Nerede <mevcutlar? gülüyor> Anadolu'nun toprakları üzerinde öyle insanlar yaşıyor ki dinin yarısını inanıyor. Dinin yarısı. şimdi örtme emri var mı? Mustafa Kemal geldi. Ne yaptı? Ey millet dedi. Şeriatın getirdiği birçok hükümleri ben ne yaptım? Kandırdım. Dedi mi? Demedi mi? Belki şifam bunu açıktan açığa söylemedi ama icraat yine bunu söyledi. Aiz meslelerini kurdu mu? İçki fabrikaları kurdu Kadınların başörtülerine el batıldı mı? Hilafet helifeli kaldırıldı mı? Şerkiye vekalet idare edildi mi? Medreseler kapatıldı mı? Okullardan din dersleri kaldırıldı mı? Kur'an hakları değiştirildi mi? Cuma tarihi kaldırılıp yerine Kazak tarihi getirildi mi? bir Muharrem'i esas alan İslam takvimi kaldırılıp, Müslümanlarla, Müslümanlıkla hiç alakası ilgisi olmayan bir ocağı esas alan takvim getirildi Saymakla bitiremezsiniz. Dininizin aleyhinde Mustafa Kemal'in ve arkasından giden Kemalistlerin yaptıkları din aleyhlari ve ayetleri bir bir sayacak olsanız, Ben sizi sayma tutremesiniz. Bir rakam versem 98 tane İslam aleyhinde hareket ediyor. 98. 8 değil. 98 tane İslam'ın temeline dinamiktir. İçinizde var mı kemaliniz? Hayır. Hayır varsam arkasından getirdikleri o kut şu dini mübini Ahmediye'nin temelini 98 tane dinamit koyduk. Bina ne değil? Arkasından giremez. Üstelik onun ne var olduğunu bütün açıklığıyla ortaya çıkaracaksınız onun gittiğini kazanabiliriz. O'nun dini mi mirahetiye yaptığı türlü geçmiş neydir? 4, 4, 4, 80'den de 98 tane İslam adikdari kâniyetleri getirmiş. Okuyacaksınız. Hiçbir destek okuyamazsınız. Ne Türkiye destesinde okuyabilirsiniz? Ne tercüme testesinde okuyabilirsiniz, ne hürriyet testesinde, ne buna benzeri testelerde, ne de milliyetle okuyamazsınız. <gülüyor> Yazamaz mı? Bu cesareti gösteremez. Bulamaz mı? Hürriyet testesinde okuyacaksınız. Bekleyin. Gelecek sayede 98 tane icat yapılır. Hvad er det, I drar frem Islam er ikke. Islam er Islam İslamlar, 98 tane er i̇şte bunlar Ama İslam'ın bir numaralı düşmanların arkasından gider sorulmaz. Bu meseleleri o ümmeti merhumaya, o millete, Anadolu toprakları üzerinde yaşayan millete ve gerekirse bütün bir dünyaya <Gülüyor> ve o kutu bütün bir dünya ef'alına rastladık. Nerede olursanız o olur. Hangi vasıtalardan faydalanırsanız faydalanın, faydalanın. Biz de Ve kutu girmadıktan sonra İslam adına tek adam atak. Allah haklar. Allah haklar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gel, gelmez, işler nereden başladı? Nereden başladı? Tevhid. Tevhid afidesi. Allah bildir dedi. Kutları eşit bildir dedi arkasından. Allah'ın bildiğinden var. Putları yıkmadan, putları gönüllerden, putlara sevgiyi gönüllerden yedip atmadan siz Allah'ın birliğini, baştanın kendini gönüllere yedip atmadan. Vallahi verimler. Hazreti Muhammed onun için o zaman başladı. Bir taraftan Allah bir derken, bir taraftan dedi ki onun eşitlerden yoktu. Bu tutar iştir. Bundan arkasını sıf, Bundan arkasını etmeyin. Tut Allah. Tevhid afidesinden başlayacaksınız. Arkasında tevhid afidesini askere, gönüllere yerleştirmek için ne yapacaksınız? Put ulaşığını, put dinyetini katkı söküp atacaksınız. Her yani temiz yıkayıp, sabunla yıkayıp o zamanlar tevhid من i المسلم؟, المسلم من man salam min من min ydeh og istan. Og efter, vil det være en fader, sallallahu alaihi wasallam, vil være en af ولجميع الأمياد لا له إعلامة يوم القيامة ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم العلامة. وهو يقول يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم من أمته الوجوه من أثر الوجوه من الذي سل السلاة ويقيمه ويطيد الذكرات ويكون وجنه ورزه إلى الكعبير يكون بياء من يوم القيامة وهذه أعلامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهل يكون حال الرجل الذي لم سلي في الدنيا وموجود في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم أنت تسأل أنت من أي أمة يقول هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أنت موجود في هذا الزمان عاشا وإن لم يكن علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم ويكون موجودا في دار النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من أمتي لا يكون يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيد الوجود من أسر الوجود وإن كان هذه العلامة موجودا لنا ولكن محمد صلى الله عليه وسلم og innen yeku mevzulha zil alamet, len yeku mevzulhamme sallallahu aleykahu. Olan olmuş. Olan olmuş. Giderler nesil. kurtarmak, başta kendimiz olmak üzere, Doğru dine çağırmak, İslam diline çağırmak gerekiyorsa, bizi üzerinizde güvenmesin, güvenmesin, güvenmesin, ise dini yardımına kabul edenleri de dinin tamamına çağırmak hepimiz bulabilirsiniz. Kimse dağılmasın. Davalar Kemalistler Himin yarısını kabul ediyorlar ve yarısına müsaade ediyorlar, yarısına yanaştırmıyorlar. Şu parmak var ya, şu parmağın temsil yerde ne var? İslam'ın siyaseti var, İslam'ın devleti var, İslam'ın hakimiyeti Kur'an'ın olması şeriatın olması Kim buna sahip çıkacak? Kim bu davayı, layık olduğu mekama getirecek? Kim bunun bayrağını halen duğuyla getirecek? Kimler? Şöyle! Hepiniz! <gülüyor> Hepiniz cani gönlümden bu işe beklediniz. Esas mesele bu. Kur'an İslam bir bütünü. Hem er det, Hem ibadet, det? Hvem er det, der er det? Hvem er İslam'ın der er det? Hvem det, out of Kardeş şuraya geçsen. Kusun kardeş. Kusun kardeş. Evet. Bir hasbihar. Size çeşitli başlıklar altında birkaç yazı gönderiyorum. Bir. Bu yazılarımız birer devredeyim ki Allah'ın kulu Adem'in çocukları olmamız hasebiyle birbirimizi sevmemiz şart ve bulmamız gerekmektedir. 3- Biz de kabak kuvvete başvurma yoktur, kıştırma yoktur, dinli ve fikriyle birlikte kalarak antifikatlerini duyurmak o yerine getirmek istemektedir. Ses geliyor mu? Evet. 4- evet. Bütün bir dünyaya sesleniyor ve diyoruz ki yalan ve yanlışlık varsa uyarı ve çektiklerinizi gazete tutumlarına <Gülüyor> beklemekteyiz. 5- det er derfor, at vi er i stand til at forstå, at det er en kærlighed, der er en kærlighed, der er en kærlighed, der er en kærlighed, der bir, bir, bir, bir, bir en din haklılığı ve vahşiliğin bir ifadesidir. Böyle bir davranışla ne dünyanın huzurlu olur ne de aritir. Zaten silahların gölgesinde, kanunların himayesinde bugüne kadar ayakta duran fut bundan böyle artık ayakta duramayacak. Futu biliyorsunuz, değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Evet. Nasıl ayakta duruyor? Silahların gölgesinde. Uygar milletim o. mi? Silahların gölgesinde ayakta durdu 60 senedir. Evet. Durmasına da imkan kalmadı. Çünkü neşidatımız maskesini düşünmüş, kilini bitirmiştir. Çünkü hak, ateşin, zulmün ve zorbanın karşısında muhakkak bir zaman için susarsa da batıl hiçbir zaman aile olamaz. Kur'an, kutların gölgesinde yaşamayı ölümde savunan yönetmektedir. Antibu Suresi 41. Medeni ve geçerli yok. profesör ve başaları, öğretmen ve hocaları toplayıp, cevap yazdırıp gazetelerine neşer ediyor? ve bu suretle eğer haklı ise hocanın işini bitirmektir İşte evlere söylediğini söylediğimiz ve yazdığımız gibi size de söylüyor ve yazıyoruz. Varsa cesaretimiz işte meynar, Bunu yapın. Siz de arkasından gittiğiniz atanın da haklı ise işte bunu yapın. Hem de dünyanın gözleri önünde. Fakat yapamazsınız. Ne Kara Hücreli Profilerimiz yapabilir, ne de omuzu emirli paşalarınız. Ve nedir? Ben amkibi öğretmen ve hücudu O halde aklınızı başınızda alınız, kendinizde acilinizde, amen arasınızda göndeyiniz. Ve bu dünyadan yerden Çünkü ölüm birdenbire kapıyı çalar da ağzınız imansız kapalıdır. Tebliğ bizden, izah edersiniz. Hakkı takip olmalı selam olsun. Evet, bunu üsyazı olarak gönderdiğimiz, gönderdiğimiz dokümanların tebliğ dökümanlarının her şeyinin üstüne bu yazı ilave ederek gönderdik. Kimlere gönderdiğimizi de orada söyleyeceğiz. Evet. Emre mektubunun. Önder Savun Özal'a yazdığı mektup. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'nı Özal'a şikayet mektup. İslami Cemaatler Birliği adı altında makamınıza da gönderildiği anlaşılan yazı ve Ümmet'in Muhammed Gadecesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kurcusu Atatürk'e, Demokratik Laik Hukuk Devleti'ne, demokrasiyi benimseyip savunanlara hakaret edilmekte, hedef gösterilmektedir. Anılan yazılarda açık 23 Nisan 19 Mayıs ve 29 Ekim ve benzeri Ulusal Bayram kara gün olarak izlenmekte. Hilafet sözlendiğini yapmakta, din işlerini devlet işlerinden ayırmak, kılık, kıyafet ve şapka devrimi eleştirilmekte Demokrasiden yıkılması gereken kut şekilde söz edilir, demokrasi ve siyasi parti düşmanlığı yapılmakta. Allah'ın dininde tesettür vardır ve fazla. devletin dininde ise tesettür yoktur. Kadın da açar. şunu da dinlemek suretiyle, başını ötmeyenler aşağılanmakta. Kemalist devlet yıkılacak elbette dinilerek açıkça Atatürk düşmanlığı köpüklenmektedir. Şeriat düzenini... Şeriat düzenli, demokratik devleti amaçlayan, ulusunu tekrar ümmet yapmaya çalışan, Cumhuriyeti ve Atebik Devletleri'nin ruhu, özü olan daiklik ülkesini aşağılayıp dışlayan, ulusunu tekrar ortaçağ karanlığına çekmek isteyen, Açıkça Türkiye devleti bitmeye çalışan, Atatürk'ün şandaşlığı reddeden bu yayınlar ve sahipleriyle ilgili olarak yetkili ve görevli devlet organlarını ve siyasi farklıları tutaklamadan görevini yapmaya çağırıyoruz. Bu arada mektupla birlikte İslami cemaatler bilinçliği yayın organı olan Ümmeli Muhammed dergisinin küpürlerinde put olarak tanımlanan komünizmin ikıldığına işaret edilerek İnsanları oy kullanmamaya çağırıyor. Yazıda demokrasinin nasıl yıkılacağını şöyle anlatıyor. Demokrasi de gider. Allah'ın bedini gider. Çünkü ürün onun irade olur. Yalnız bir şartla. Müslümanlar komünizme karşı durdukları nefreti en azından demokrasiye karşı zor Demokrasiyle de İslam peygamber ve şeriat düşmanı bilip sandık başına gitmeyeceklerdir. Güneş gazetesi 15-12-90. Evet, dediğimiz cevap. Biraz canlı olur. Şeriat düşmanlığı insanın kafirliğe getirir. Başlığımız, attığımız başlık, bir daha tekrar yap. Şeriat düşmanlığı insanın kafirliğe getirir. Ümmet-i Muhammed gazetesinin 36. sayısından meşhur yıl Türkiye Bakılar Dili başlamı günden sabah açık mektubu. 11 Cuma ziyetiyle 1411 idrisi. 28-11-90 miladi, tarihi ve fotokotise ekli Hasbihal isimli 300 yazı ile neyin bayranı, Türkiye'deki iki cümledeyiz, dünyayı fesada vermek iki kutu başlıklarına taşıyan zincirler ile Ümmet Ünhamet Karecesi'ni parti başkanlarına, basın mensuplarına, devlet devkarına, mahkeme çevrelerine, ordu komutanlıklarına ve üniversite mensuplarına göndermenin yanında size göndermiştir. Üst yazıda da belirttiğimiz gibi gönderilen yazılar biraz uyarı, tebliğ ve inşaat mektuplarıdır. Hususuyla en azından Allah'a kul, Adem'e çocuk olmada aralarında müşterek bağlar bulunan insanlar birbirinin kardeşleridir. Üstelik insani hasar ve dini sahip olan kişilere düşen görevlerden biri de insanlara ve insanlığa yardımcı olmaktır. Hele hele şeriat ve şeriat kanunlarına karşı çıkan, belki de şeriatın ne demek olduğunu bilmeyen, özellikle hukukçu geçindiği halde İslam hukukundan vehdesi olmayan ve neticede insan haklarının savunacağı yerde hukuka karşı cinayet işleyen, ilim ve hak adına çanmaz verilen kişileri tebliğ ve üşat sağlığında fakir tane almak kaçınmaz. İnsani ve İslami var. Çünkü bu aynı zamanda bir iman kesebesidir. cezir etmeye gelmez. Ölüm geldiği takdirde biz tebliğ etmemiş oluruz. Onlar da duymamış olurlar. Bu sebeple her iki tarafı mesul oluruz. İşte bütün bunlara nazar itibara alarak meskû müessese mensuplarının meyanında hukuku temsil edenlerin başında gelen sizlere de tebliğ mektuplarını göndermiştik. Maksadımız size takara değil, imanla yaşamanıza ve ebedi saadete mazal bulmanı vesile olmaktır. Çünkü şirk, Abdücayr'ı olmayan en az bir günah büyük bir zulümdür. Hukuk kafasına sahipsizin gibilerin medenince davranıp en azından susması, şayet şirket ve varsa... İzmi ve fikri zeminde kalan insan haklarına saygı duymanı, meseleyi iman ve ilim ekle götürüp, temsil ve tahminine dair bir rapor hazırlatıp, bize de bir müşterini göndermeniz gerekirdi. Hukuku temsil etme makamında bulunanların başında gelen sizlere yakışan bu iyiydi. Yani size düşen öfkelenmek, ortalığı vezdeliğe vermek değil, felana veya filana şikayet değil, ilmi ikisiniz yoksa, ilim adamlarına hareketi getirip, eşliğe telafiyle münafıra açılmasına vesile olmak, aniden aklını göstermeyi beklenirken, <gülüyor> maalesef ilk sesi sizden Ve maalesef hoşçunas olduğunuzu gösteremediniz de ve haksızlığınızı olacak koymuş oldunuz. Allah Resulü Selallahu Aleyhi ve Zerim de yanlış gidenlere mektuplar göndermiştir. Bunlardan bir kısmı bir Hristiyan olan Habeşistan cümdarı Recaşi gibi mektubu Hüsnü'yi kabul ve telaffi etti. Bir kısmı da İran cümdarı Kisra gibi sizin gibi hareket etti. Mektubu yıkmak suyretiyle de Akşirin'i ortaya koydu. Evet. Açık oturum. Şimdi haklı haklı ortaya çıksın diye Ali Cenabı yine bir gösteriyor ve basın yoluyla açık oturum açıyoruz. Hem de bütün bir dünyanın gözleri önünde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şeriat nedir? Her şeyden önce şeriatın ne demek olduğunu, din ve şeriat arasındaki bir neden rivar olduğunu bilmeniz, hatta çok iyi bilmeniz lazım gelir ki, beyanlarınızda ve yazılarınızda bir hataya düşmeyesiniz. Din, Allah kanunluğu. Muhteva bakımından insan olduğu bütün söz, fiil ve davranışları hakkında hükümünlerle elbideler getirmiş, maddi ve manevi hayatının hükümlere suymalarını temirle tatsı etmiştir. Şeriat ise genel manada din demektir. Muhteva bakımından dine düşük Özel manada ise İslam dininin ruhundan ibarettir. Yani din, biri husus, diğeri ruhu olmak için iki kısmı ayrılır. İman ve iskat önümü dinin usul kısmını, ibadetsel muamele ve dedalar önümü de dinin kuruğu kısmını teşkil eder. Bu itibarla namaz, oruç, hac, zekat ve kerime işaret getirmek, şeriat olduğu gibi içki, kumar, faiz, zina, yalan, iftira, adam öncünün kadınların başı açık gelmesi gibi haramlar da birer şeriattır. Keza adam öncüne, zina etmeye, hüslük yapana, iftira eden verilen dedalar da birer bir şeriattır. Yine Kur'an'ın anayasa, şeriatı, kanun, devletin islam olması da şeriattır. Ve evet. bunların yerine getirilmesinden her Müslüman sorumludur. İslam inancı gibi İslam bir bütündür, parçalanamaz. Bir hükmünü kabul etmemek veya orda görmek kafirliktir. Keza şeriata ve şeriat orta ortaçağ karanlığı demek, uluslu ümmet yapmaya çalışıyor demek, suretiyle... Ümmet tarihini kurulamak gibi beyanlarda da bir Müslüman bulunamaz. Kafir olur, mürted olur, yine de nikahıza Keza Mustafa Kemal'in kanunlarını Allah kanunlarından hüsnü göremez. Kur'an kanunlarından ibaret olan şeriatı, şeriat izanını tepki ve tepki edenlere karşı düşünen olamaz. Öteye beni şikayet edemez ve nihayet şeriat geliyor diye ortalığı vermeye veremez. Şunu veya bunu göreve çağıramaz. Mürted olur. Çağrımızda veya bunlardan bir bir veya yaparsa şeriat'a karşı, imdana karşı, Allah ve peygamber'e karşı hak iğren etmiş, savaş başmış olur. Şimdi de ikmanı da nikâhı da gider. Tövbe etmeden edermeyiz, öcüye bile altı imansız kapanıp, Cenab-ı namada kılınmaz, Müslümanların mezarasına gömülmez, köpek yaşasıyla bir kukura atılır. Evet derler. Görev başına çağırdığımız kişiler çağrımıza evet derlerse, sizin gibi şeriat düşmanına gereken cevabı vermezlerse, onlar da sizin gibi olurlar. Onların da namaları kurulmaz. Peygamber varisi olduklarını ıslah da tutarlarsa, birçok şeyden olurlar, artık arkalarında namaz kurulmaz. Sevdekar konuya davet. Yine de bir darılmadan sizin gibi kemalist batakların içine düşmüş olanları uyarmaya, ve tut kanunlarını terk edip İslam'ın safına gelmeye, şeriata hümet etmelerini bilmeye davet ediyoruz ki, İslam hem din hem devlettir, hem ibadet hem siyasettir. Dini devletten, devleti dinden ayrılır takdirde, din devletsiz kalır, devlet de dinsiz olur. Bu itibarla da İslam'ı laik düzenle bağdaştıramazsınız, demokrasi ile bağdaştıramazsınız, komünizm ile bağdaştıramazsınız gibi. Şunu da söyleyelim ki Cemalettin Hoca, değilsiz mesnetsiz konuşmaz, kaynaklara dayanır, üniversite mezunu, hukuk tafsibi de yapmıştır. İslam hukukunu çok iyi bilir hukuk usulündedir. Sizi de 5-10 sene okutur. Sırtık yere gelmez. Böyle olduğu yani ilmin hukukun hakkına verdiği için bugüne kadar kimse sırtığı yere getirememiştir. Ama sizin gibi nicelerini tuşa getirmiş ve indirecektir. Doktor Lütfi Doğan da Berdinde daha bir masallar yumurtamış. Konuşma metni elimizde. Söyleyin kendisine. Yakında bunu da Allah'ın inayetiyle tuşa getirip bir belham kuruluşunu bütün dünyaya bilen gideceğiz. Şunu da ilave edelim ki Bilim, silahı ve kavak boyu ile ihtiyacımız yoktur. Silahımız şüya, tüm kalem. İsimlerini saydığımız ve kendilerini göreve çağırtığımız kişiler biraz önümüzde kalırız. Hübelin arkasından giden biraz tutucudur. Hakkın karşısına yürümdürler. <gülüyor> yapacağınız tek şey, sizin ve sizin gibi yapacağınız tek şey, evrenel yazdığınız gibi, fotokopisini gönderiyorum, profları ve paşaları, öğretmen ve hocaları. Doktor Gözü Doğan gibi yarım, taktartarttı bir değil, toplayıp, yukarıda söylediğim gibi cevap anlatıp neşriyat yoluyla bütün bir dünyaya duymak ve bu surete hocanın işini bitirmektir. <gülüyor> Medeni insanın yapacağı budur. Zira, ilme, ilimle, fikre, fikirle, dini mevzularla, dini kaynaklarla ve basın dünyanın yoluyla cevap verir. Bundan ötesi vahşiliktir. Özala şikayet ediyorsunuz. Özal kim? O da senin gibi adilin biri değil mi? Bu da size yine tebriydir. Yazdığınız takdirde yazacağımızı bildirip, gümleye basiretler ve hidayetler derken, Kur'an'ın bir ayetini mealiyle şimdi yıkılıyorum. Kendilerine açık olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, inkar edenlerin yüzünde inkar belirtişlerini anlarsın. Neredeyse ayetlerimizi kendilerine, ufyanlara saldıracaklar. Ey Resulüm de ki, Ve bundan daha kötüsünü haber vereyim. Ateş! Allah onu inkarcılara vaat etmiştir. O ne kötü dönüşleridir. Hadis Suresi 72. Not. Ek olarak Mustafa Kemal'in babası kim? Hatta kitabı da gönderiyorum. Mustafa Kemal hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız için. Dağıtım yerleri devlet erkanına, parti başkanlarına, üniversite mensuplarına, anayasa mahkemesi başkanına, DGM'ye ve basın mensuplarına. Evet, teşekkür ederim. Allah, Allah. Allah, Allah. razı <gülüyor> Bu şekilde meklifler yaşanak üzerimize düşen görev vermemişsiniz. Korkulacak bir şey yok. Bunlar örümdeki alır. Cahil güler. İnşallah korkmuyoruz. burada konsolosluklar malamları varsa onlara da tepki yapıyoruz. Gönderirteyiz onları. Bunları cehennemi bir uçurumdan kurtarır hepimizin vazifesidir. Korkulacak bir şey yok. Garantiniz var. Hayatınız sigortadan haberiniz var <gülüyor> Yeter ki haberiniz olsun. Yeter ki Allah'ın sigortasıyla Hayatımız sigortaydı. Şu ayet-i bilip ona göre hayatımız sigortaydı. Size kimse doldu. Bismillah. الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ ظُّلْمِهُ Iki, beddeyde. Garanti right. ayet. Sigorta ayet. Tabir ve Allah caiz. Ne diyor Allah? Allah. El ve zine ol iman. herhangi hmm. bir zulmü bulaştırmalar. İmanlarına kirini Soruyorlar peygamber, tersilere bak. Ey Allah'ın Resulü, buradaki zulüm ve masas. Duydu, duydur, duydur, şirk. Allah'a şirk. İman ettiler ve fakat imanlarına şirk ulaştırdılar. Biraz daha açık o kimse kimsede, onlar imana erer, kütre vi değil to ikke? Ejeman er, ejer. Başka Tævling er, ejer. Allah tilgiv. Sirkar er, sirkar er. Andre? Andre? Andre? Andre? Andre? Andre? Mustafa Kemal'in getirdiği kanunlara hayır. er veganer, så er jeg ikke. Jeg er ikke. Jeg er Onların hayatı güven alınadır. Yalasıyla mı alınadır? Yeter ki bu iki şartı yerine getirir. İmana erer, evet, seriata erer, evet. şirke kutu hayır, Mustafa Kemal kutuna hayır. Bunu tam bir mesanet ve cesaretle söylediğiniz takdirde Allah'ın vaat ettiği iki şey hafırsa tecelli etmiştir. Birisi hayatı Allah bu ayetiyle sizin hayatınız Kim değil mi? Kimse size malınız giderse Allah yeminine yeni yeni mal ile susun hayatınız istersin ne olur? Cennet. Ne doğru? Bu var şey. şey şey. Sallallahu aleyhi ve sellem. Savaşa gitme, yara gitme, cepheye gitme. Ne insanın rızkının kesilmesine sebep olur, ne de necelinin <gülüyor> yaklaşmasını buyur. Peygamber yalan söyler mi? Ne var? <gülüyor> <Oturacağım işte. gülüyor> en tatlı hayat böyle bir hayat yaşamak. Sormuşlar Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Der blev sket, nej det er ikke, nej det er ikke. Hvor er den ham? Hej Allahumma Rasoolu. Jamen efter at den såreret regerende land, såreret ledelse, er Bizim öyle mücahitler var ki, öyle mücahitler Bunlar işitliği zaman neredeyse örüp adam Yok, böyle mücahit olmaz. Böyle mücahit olmaz. Alacakları bir kelle bir baş de, bu yüzünden az Bu yüzünden Ben davamın daha için hafaz elbisesi bile giyerim. Diyeler papaz demesi diyecek, herkes ona papaz diyecek, kimse ondan şüpheli et, o da şer yapmıyor. Vallahi yalan mı der? Allah razı olsun. Okudunuz mu yazısını? Meydandasınız şimdi, devsiniz. Toplam yapmışlar. İstanbul'da bir parti, bir partinin adamı, gözlerinden biri. Diyor ki, ben diyor, mekan ve zaman itibariyle değişmeyen davam yerine gelsin de tafaz elbisesini giymeye hazır. Tafaz elbisesini nasıl bir elbisesini yapsın? Ben peşebbaha bitavritte öğreneyim. Bir kimse bir millete benzer de onlardan. Bizim adamın olmamış. Artık bir mühim bir mühim zedebelerden birisi. Gør det. ben er der, men jeg aldrig ordner. Gizme laver mig. Men hvis jeg behøver min Ya, ya er jeg i Ja, helt duymet Ja, alab. Nå, han gør det ikke. Gør det var? Hånden er ikke Kapaz elbisesi'nde ne var? O <gülüyor> her şakkasını başa koymadık. Kapaz. Bizim adamlar kapaz orada yapar, şeryatı Kapaz. Kapazlar ortalığında olur, Şey yapar, papaz. şey mücahin. Kapaz elbisesi içerisinde ne var? Boynu kapat. kapat öyleler arkasından gidiyorsunuz çünkü siz ne iş yapıyoruz ya? Kense ederlerdi size söyleyemiyorum. Onlara söylerim. Böyleler şeriatı getirecek, siz de rahat edeceksiniz. Rahmet sana verilecek. Bunu niye söylüyorum? Niye diyorsun ki? Şeriatın, şeriatın yerine gelmesi için ben başımda başıma sarıp. kemal Kemal'in dediğinden bu. Kafasız elbisesinin efendim kismetse altına giydirilecek. Efendim şeriatla. Daha şeriatın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. <gülüyor> Aklı başına topla. Fakat kızmıyorum ona. Böylelerin arkasından gidenlere kızıyorum. Allah'ım. O bir başına topla. Bu şey Køjer med, køjer med at sejre i kugle, men jeg vil køje dig til samme køjeplads. Børn götürürsünüz går ud, vi skjuler kaplerne, du afviser, du går til de højere højere højere højere højere højere højere højere højere diyor ki sınavdan utanamaz olmalısın. Sizin için ölümdeydi bu çocuk. Söyleyecek. Ya bu söze cevap veriştir ya da biz seni terk ediyoruz. Öbür camide de söyleyelim. Frankfurtta, Frankfurt bölgesinde Lütfik Safer çevresinde bir kardeşimiz bildiriye elini alıyor. Sebe'yle başlığını taşıyan bir bildiğin. Gönderiyor, nereye gönderiyor? Cibah deniz. Cibah. Konuya da çıkar. Oldukça tarihi dersin. Diyor ki, şuna deki satır yazı yazıyor. Ekliyor. Ya, bu birbiriye cevap verirsiniz, ya beni abunemi keser. Birkaç gün sonra mektup veriyor. Abunemiz kesilmiştir. Şu kadar borcunuzu bilmiyor. Bu bildiriyle kimse cevap verilmez. Bir sene önce bir yılbaşı toplantısında söylemiştim. Demiştim ki şu kuruluşun dışındaki kuruluşlarda kocalık yapan, imamlık yapan kişilerin arkasında kılınan namazlar en azından mektup en azından mektup, Haram olan da vardır, cahil olmayan da vardır, öldüğü zaman namazı kılınlayanlar yanlarda vardır. Burada vardır. mı? Batıl sistem galiba bocalar. İçimizde bocalar var ilgilenmesin. Alsın tölebi eline cevap yazın. Bu söz son derece avut. Kürsü'ne söylerdi, bilisimin de böyle dağına gelmiş. Dedim ki götür bunları. Şu bakperi götür. Şu bindirileri götür diye Hocam, bu adamı artık konuşturduğunuz yetişir. Bu adamı tutturmak için, cemal edin içindeki adamı tutturmak için kalemi elimiz alın. Toplanın. Birimiz kafi gelmiyor, hepimiz toplanın. O kuruluşta şu kadar kocaman, hepiniz gariye gelin. Liderler de gelsin. Diğerleriniz de gelsin. Bu adam cevap yok. Adım adım, karış karış Avrupa'yı dolaşıyor, sizin aneyinizle konuşuyor. Sizin üstü mi? Sizin olmuyor. En azından kerahat. Kerahat siftir ve kerahat-ı ile kerahat. kerahat. geçmeyin. Ya bizim geçmeyeceksiniz, ya gereken cevabı vereceksiniz Biraz daha bu. <gülüyor> şu cümle iddian. Eğer erkekse mi? Önemliyorum. Koca öğrendi, Cemal edin, Eğer erkeklerse cevap etsin. Yoksa şu Müslümanlar avlanmasın. Çekilsinler! Biraz daha hamur konuşayım, defansın gelsin. Allahu Ekber! Allah. Allah. Allah. Allah. Çocuğu iddia edin. Bu milleti kemanistler elle sene avuttular, unuttular. Şimdi de koca kisves aldım da doktor Hücudu Doğan ne biler mi avut atıyor? Bunlara meydan vermiyoruz. Vallahi ve billahi şu can bedende bulunduğu müddetçe bunlara meydan vermiyoruz. Ya bizi bitiririz ya biz onları bitiririz. Tekbir! Allah a Allah a Allah. Allah. Tekbir! Allah'a! Sådan er det i verden. Der er skilte i verden. Og når vi ser på deres liv, så har vi I dag er det sådan. I dag er det <gülüyor> bu din kimsenin oyuncağını ilim ister on iki ilmi tahsil etmiş olmasına zannediyorum geçesene de bulamadım bir kimsenin lider olabilmesi için on iki ilmi tahsil edecek naklak eminye bitiyor on iki ilmi tahsil ediyor. ve şehir o göre şehri boşuna uğramaz. 12-20 bilmeden kimseye de kalita tersi Onlardan da çekildi. Tekkeleri de ıslah etmek yolundayım. Siyasi sahayı ıslah etmek, aynen Kur'an örnek peygamber demek suretiyle ıslah etmek nasıl? Şu Müslümanların üzeri de birer vecii de vazife ise, tekkeleri de izah etmek zorundayız. Tembel yapın. Siyaset yok. Siyasete karışmayın aman aman aman aman. Tespihinizle devam edin. Allah başınızda o kötü yaramazları kaldırırlar da siz bir gelsin başına. Var mı peygamber arayapında e böyle bir şey? Onlar Onlarla da mücadele halinde. Onlara da tarikası ne demek öldüğünüzü? Hvem tager bir sådan? Hvor meget er det? Hvor meget daha det? ama az er det? Hvor meget er Ya böyle yapılmıştır. Daha cefal, daha feal bir şekilde herkes hakimleri cihada önem vermeleri hebiata önem vermeleri de. Götürün. Bu mantarı götürün. Onlar da götürün. hep sus, bu soru yok. Bugün hemen kimse cevap veremez. Bunların arkasında niye gidiyordunuz ya? Sizin şahsınız zorlara hitap ediyordunuz verin elbiyelerini. Adamlar sizin sırtınızda tahtlarını durdur, salkanatlarını durmuşlar. İslam'ı istismar ediyorlar. Lider geçiyor ve sırası geldiği zaman ben papaz elbisesini de giymeye hazırım. Hiçbir hoca buna cevap veriyor. Teredimiz bilensin, alacağı cevab indir. E cemaletinde sert kumşu. Yahu sert kumşu da kime sopayı vurdur? Ne zaman elinde sopayı vurdur, Şu hocanın, bu hocanın, şu lideri, bu lideri Ama şu, damlar, şu közler, daha Eğer bunlarda biraz heysiket şeref bunlarda iman cevheri varsa, bunlarda İslam defası varsa. Götürür. Götürecektim zaten. Anıyorum. Benim dilim de, benim şeyyatım kim kimse oynayamaz. Bugüne kadar temalistler oynadılar. Uyuttular şu ümmetli merhubayı. Bundan sonra da bu adamlar kendisine vermiş bir gider çocuğu, İçer yaktan bir şey bilmez, satan şey yok. Şu yolculuk uygulamasına müslümanlar böyle düşecek de İslam'ın devleti müddetmeyiz. Vallahi Sahasız lider Sahasız Şu sünnet istediği var ya, onun da bir değer getirilmektedir. <gülüyor> hele hele bir cemaatin yürüyen, sünnetlere teayet ki şöyle durdur, nafile ibadetleri bile yapması gerekir. Zişrini yapması gerekir. Tezir namazı kılması gerekir. Kuşluk namazı kılması gerekir. Bunlarla da savaşımız. Allah rızası bir savaşımız Bunları gururla göre de kururuz. Takaret kendilerini uçurumun kenarından Teşekkür etmeleri lazım, vilater, Teşekkür alle de sistemi takip ediyor de vilater. Parten systemet har parti er ikke. der er der er Nasaya bir şey sattı. Ne dedi dedi bu? Dedi ki pam, video pam. Ne var içinde? Dinlemediniz için getirdim. Kim olurdu? İsim de verecek. Ali Ehsan, halisçi hoca. Hamur, tanım. Dinleme, dinleme. Niye dinlemiyorum? Ben de selam söylemiyorum. O bandı doldurana. Eğer kendine güveniyorsun o bandı da doldurduğu İslam'ın ruhuna netine uygunsa şu kardeşimiz var ya bugüne kadar nice ifkiraları avi Jeg var de med og det og det er det, yanında Şia hakkında bir görüşlerimiz var. Bütün bir Türkiye'nin okulduğu ve birbirlerinde var. Buna da dikkat edin. Tehlike bir değil. Dinsizler sizi dinsizliğe eğitmeye çalışıyor. Yahudiler sizi dinsizliğe eğitmeye çalışıyor. Hüristiyanlar misyonerleri vasıtasıyla hüristliğe yapmaya çalışıyor. Kemalistler sizi kemalist yapmaya çalışıyor. Efendim bir takım tarikatçılar daimler ke şey, gayet at çıkıyor. Geçen şeyler dün Adam gider, bir tane. Kürsüler konuşuyor. Dokunduk. Adam yerinden bir türlü kalkacak. Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Meydanı boş bırakmanız mağlup konuşun Türk'ün ifadesi. Cevap nedir? Sonuna kadar dinler. Bank alıyor. Götür Şeyhdin Efendi'ye. Ömer Öngürt isim de verecek. Üç beşten alamıyorum. Bunlara kapılmayacağız. İsim veriyorum. değil değildir bunlar. Niye? Dinimle ilgili. Benim dinimi, İslam dinini yanlış olarak edin. Elbette bunlar isim isim vereceğim ki, kendinize gelin, uyuyamaz. Soruyorum Müfitler, sizin etendiniz Arapça bilir mi? Bilir de bilmez. Ne demek bilir de bilmez mi? Bilir de bilmez de, de, de çelişik bir sözdür. Ne bu mantık bilir mi? Biliyor mu bilmiyor mu? Öylese ne? Bu ne? Sarp Ney kitabı okumamıştır ama sakarsın o mektebinde nefim bir mektebine yemiştir demişti. <gülüyor> Dedim. bir takım bildirilen yazlık gönderiyor. Bana öyle diyor ki sen Avrupa'ya kemik yalamak için miydin? Pis kalan. Bir oluyor, yngre, yngre, yngre, yngre, yngre. Du Dur bakalım. Kan aldrig. Men da jeg er blevet involveret i nogle af de ting, jeg har været involveret i, er der et sted i min sjæl, der er i Hiçbirsimiz yok. Diremez. Niye takdirin yapmış? Ondan sonra ümmet kestesinde okudurum. Gerekli cevabı vermiş. Biz, kimsenin bizden memnun olması için de bunu yapıyoruz. Takti çöyledik, sizin üzerinizde olasalım. Yarın huzur-i ilahide, o büyük mahkemede Herkes begyndte at blive kold. Det Işte det ikke. Istedet for at blive kold, gør det dig. Hver gang du går, gør det dig. diye yazıyoruz. du går, gør benim benim din anlayışımdan anlayışım yok. Siz benim mesleğimi kaldırırsanız, beni mezhebimle uzaklaştırırsanız, benim din anlayışım yok olur. Yıkılır. Ben dini nasıl anlayışım? Ben dini nasıl anlayışım? Eee mezheb var Oranda mesleği var. Hadis de mezheb var. Hvad er der i dig? Hvor mange bøger du? Hvor mange musler du? Hvor mange kæmpebøger du? Kan du huske disse mennesker? Hvis de imammer ikke Biliyor du mu? tane intikadi meser. Sekiz tane meser. Sekiz tane meser. Eherif, Siyah, Havala, Mutesi'ne, Mürci'ye, Neccani'ye, Yükeh. Şey. Baştan Sekiz Burada göstereyim. 8 tane meslep. Bunların her biri kendine göre kulları Her biri kendine göre kulları var. Toplama yapar şöyle, topla. <gülüyor> 70 ü. mübarek. 70 ü. Ali ile Hazreti Muaviye arasında bir takım anlaşmazlıklar oldu. Hazreti Osman'ın katillerinin yakalanıp bir cezaları verilmesi yüzünden Hazreti Ali diyor ki devlet bugün duruma hakim değil tehlikeli fayda hen duruma at du rummer hajimod i din kæbe, og man sikere. Ikke her Ehkene, det, som du ikke kan forstå, dönmesi, det, som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 Hazreti Ali, evet. Hazreti Maviye'yi saadetine yapıyoruz. Üçünü döndürürüz, görev yapıyorlar. Neyse, o tarafa gelin değil. Ali'ye açık. Ayrıdır. Hazreti Ali bunlar da aynı Bunlar bir Sabrımızı bitirip şia ne yüzünden ayrıdır? Hedret Aaliyah. Hedret Aaliyah Allah tød. Dere der er ond og ordet. Hedret Aaliyah, denne der er ond og ordet. Hedret Aaliyah, peygamber der ne er på? Der er en er Hazreti Ali, peygamber imam hælde. Hayat i Peygamber, hælde Hiç kimse imam hælde. Ispat i hælde. Kimler, söyler, söyler. Hazreti Ali de bænd. Peygamber'in cenazesi orsad. devletin başına bir adam var. Ayaklanmalar var. Kımıldanmalar var. Bir an eten devletin başına adam fayde eder, eller omla var. Hz. Ali cenazeyle meşgul oldukken, Eshab-ı ileri gelenler, toplanlar, nihayet Hz. Ebu Bekir'i devletin başına getirde. Uzat. Herkes diyor. adam 120 bin sehamet temsilcileriyle bir yardımcıdır. Hazreti bir yardımcı. Biraz geçirmeyle olsa bile. Hazreti Ali de bir yardımcı. Şimdi İran Efendimiz'ine, sizin irfan ve izanınızı bırakıyorum. <gülüyor> Diyorlar, Peygamber'in veda hatırına dönem, 120 bin, 120 bin sehamet. Bir yere geldi. <gülüyor> kalbe bunu diyorlar, dur, dur, dur. Şey üst üste boylu ve kendilerimiz Hazreti Ali'ye Orada tayin ettik. <gülüyor> Hazreti Ali devlet reisi Diyorlar, benden sonra bu dur dediğini söylüyorlar. Ha, şimdi bir an bir an düşünen, Kimin gözler önünde bu tayin yapıldı? Yüzde bakanı değil mi? Bakar kalanında da değil. 120 bin tane sehabenin gözler önünde seytemler vahye dayanarak Allah'ın emriyle Hazreti Ali'yi devlet meclisi tayin edecek Hazreti Ebu Bekir'ler, Ömer'ler ve ileri gelen sehabeler bir tarafa çekilip devletin reisini arayacaklar ve tayin edecek olacak iş miydi? Ve sahabe de er vi 120 bin. altså generelt. I medlemmer af vores familie, i stedet for at se vores øjne foran dig, i stedet for at se vores øjne foran dig, i stedet for at se vores øjne gerek yazıyor ve geleceğiz. Okuyacaksınız. Meslepler kari mevzunda ehl-i şiddet ve zaman kim? Diğer meslepler kim? Onları bizim insanımız bizim gençimiz takip ettiği takip verilecektir. do yeah. it. Yeah. Ni er Niye i toaleten. Jeg Ya ikke de i den. Vi spulde i, du Ha. <gülüyor> Biz dün de söylemişsek bugün doyur, yarın yok. Ne demiştik? Bildirilerimizde de var. 15 beş madde içinde de var. Onuncu madde bunlar iman. Demiştik. Ehli sünnet ben cemaat. Şu. Şu ehli sünnet ben cemaatın içindeki alim ve üleman. Diğer mesleplere. Ve bu arada şia mesleğine nasıl bakmışsa biz dönemiz ehl-i sinnet ormanı evet. Onlar genelde istisnale faydayı yoksa genelde teklif etmemişler. Küfre hizmet etmemişler. davranmışlar. Biz de teklif oldu Gün dün olduğumuz gibi de. Nasıl evet. ki ehl-i sinnetin üreması'nın görüşü değişmiyorsa evet. ehl-i sinnet olan hepiniz böyle olacak. Ehl-i sinnet üreması'nın Diğer mezheplere nasıl bakmış isen, biz böyle, bakıyoruz. Biz böyle öyle bakıyoruz, gün baktığımız gibi, bugün de öyle bakıyoruz, yanlıyoruz. İnan edeyim, kimse aynı gibi de bakıyor. Yürüyün. Cemaresinde değişmiş, değişmedi. Dün ne de söylüyorduk da bugün. Kendilerle fazladık yaptığımız zaman, göründüğümüz, keskinciğimiz neyse bugün, demişimiz de kendilerine. Siz kendi evinizde oturacaksınız, biz kendi evimizde. Ama köye bir baskı yapıldığı zaman o baskına karşı beraber çalışacağız. Küfür hücum ettiği zaman beraber veneler oluruz. Ay-i Cephe'de savaşacağız demiş. Ama ipleri koparır. İpleri koparırsak o zaman odalar. Onun için siz Sizin mezhebinizle bağlı olarak yürüyüp biz de iki bağlı olarak yürüyen yürüyük. Bizim gençlerimizi alıp da alın. şia yapın. Şia yapanları da tepeleyin, koyun, yapmak isteyenleri, şia yapmak isteyenlere de yürüyün. Sizden uğraştık değil mi? İki sene Mısır'da taksi yapışalar gelmiş, bocalar kalkamışlar, ulu camide yapışlar. Når disse indgår, hvis hensyn til det cemaat, med sevnen afalim i midtmasen i midtvejsen, bynasserne inden den grænse er Bunlara, gør de det. Disse mezhepler arasında İslam'ı genelde %4'tan tefsil eden bir kuruluş. bir kuruluş bir kuruluştur, bunun herkesi biz. Ama bunun yanında biz kimseye de sömüyoruz. Kimseye de çatı Evet, demek oluyor ki topuyeyim bir biz dinsizlerle mücadele ediyoruz. Mehudilerle, tihadımız var. Hristiyanlar, tihadımız var. Kemalistlerle, tihadımız var. Tekke sakinlerle, tihadımız var. Mezhebe ve zema'se hücrum vatanlar, ben burada Şu adlandır. Evet. <gülüyor> onun için maddesi. Yapılan İngiliz İslam'ı değil demiş. Sözümüzde gir almadık. Yapılan İngiliz İslam'ı değil demişizdir. Tek kelimesi gir almadık. Ve bugün de söylüyoruz. Bugün de söylüyoruz. Birliği sağlayacağız. Nerede? Nerede? Kendilerinin, ben İran'a gittiğim zaman görüşlerinde bu merkezde ilik Dediler ki 200 yüz şey bir milyon iki yüz milyon Müslümanın tek çatı altında toplanması bizim hedefimiz. Nasıl yapacak? Dediler ki, İran iyi bilahını yaptı. Adamını başa geçirdi. Yarın Türkiye yapar, Suriye yapar, Mısır yapar, şura yapar, bura yapar. Bu devlet başa getiren de isten bir anıya gelirdi. İşlerinden bir tane elinde seçer. İşte esas halim bu. Bizim teslimsiniz, bizim kabulümüzden bu. Evet, teşekkür evet. ederim. Sayın Hocam, Ümmet-i Muhammed 1 Ocak 91, 36. sayısında 5. sayfada Hikri 1415 Yılbaşı Konuşması'na şunlar yazılır. İslami Cemaatler Birliği ismi ne olursa olsun %100 doğru, %100 haklıdır. Bunun dışında olan ismi ne olursa olsun bütün kültürel batındır, yanlıştır diyorsunuz. Bunu söylerken, yazarken İslami delilin, Burhan'ın sultanı nedir? Aklı delildi. Evet. Aşağı yukarı bir iki saatten de yok. Onun mücadelesi yapmak için. yoksa bunları nasıl söyleriz? Günah olmaz mı? İslam'a ihtira olmaz mı? Yarın Kocaefendiler ne yapalım? fari kuruklara mensup olan şahıslar karşımıza çıkar, bizi rezil etmezler. Bunu düşünmüyor muyuz? <gülüyor> düşünmüyor muyuz? Delilimiz olmasa bunu demin söyledim ya. Kaynaklar bizim delilimiz. Bütün kaynaklar. En yüksek ilmi seviyesi olan ve tedbasi hiçbir zaman huzur bir zat şehadet. Cemalettin <gülüyor> Hocanın dediği doğrudur, çok doğrudur. Ve 1955 yılında neşredilen indirildir. Alın o. Ümmet gazetinden çıkıyor. Evet. <gülüyor> İslam hirafet devletine gitmenin metodü örtüşlüğü bu nedir? Efendim? He? Ne diyor? İslam hirafet devletine gittiğinin metodunu çoktan ilan etmiş. Tebliğ. Tebliğ metodü. Evet. Ve demişiz, ona hazır ol, müjdelemişiz. Allah Resulü şöyle buydu, benden sonra hilafet otuz senedir. Ondan sonra Melik-i Adul, yani sığcı hükümdarlık müesseseleri, sistemleri gelecek. O bir müddet devam edecek. Ondan sonra kalkacak. Dikletör ve zulüm devri başlayacak o da bir müddet devam edecek o da bitecek. Ondan sonra peygamberlik gönül yüceliğine ulaşman şiafet demekti. İşte o devir o gelecek devrin eşiğindeyiz. Arasındayız. Arasındayız abi. <Gülüyor> Ve bizim muracaat İslam devleti ne İran'ın o da model alır. Ne Osmanlı İmparatorluğu'nun ne Selçukları, ne Alevileri, ne Abbas Ya Hilal etler. E bunlar İslam devleti değil mi? İslam devletidir ama hataları. Bir kimse hatalıdır diye İslam'dan çıkmak bilemiyor. Ama bizim Allah nasip ederse kuracağımız devlet, Peygamber tarafından Medine'de kurulan ve Sahabe tarafından devam ettirilen Kamil Hilal etler. Sayın Hocam, Orta Doğu'da Irak, Kuveyt ve Avrupa devletleriyle birlikte Türkiye'nin bu Irak'ın Kuvay'ın işgaline karşı tutumunu İslam'a göre nasıl değerlendireceğimiz gerekiyor. Bu hususlar tam anlamıyla hükümet gazetesinde yazılar çıkmıştır. Tutulacak taraflar yok. Ne Saddam, ne Suud'un, ne Kuvay'ın, ne Irak'ini, ne de Türkiye. Nin. Tutulacak taraflar. Onun için hiç birisinden yanıtlayamazsınız. Hepsinin yanlış olduğunu sıfırdan başlayacaksınız. Bunlardan böyle, bunlardan payda gelmez. Bunlar hep saddamış insanlardır. Saddam, on sene, binlerce, milyonlarca adamın barını öpmedin. Değil mi? Değil mi? Küvek, su, Saddam'a yardım etti. Bir karikatür yapmışlardı o günlerde. Küveyt işgaldan sonra, Saddam bir bir şeye tanka, Küveyt Küveyt işgala gidiyor. Üstüne de yazır, tank üzerine. Bu tank Küveyt'if yaptığı paral verdiği paralar alabiliyor. Ve kezarete düvenli, vaad saadeli ne vaad Sen zalime yardım ettin, Allah uzağı mı senin başını mı? kjær Således kan der blive fundet faktisk det, der er brug for. Faktisk systemet. Hvor mange er der i ben system? Hvem er du? Hvem er du i vores system? Vi er i vores system. Vi er i i arkalarında kudlanan namaz harap. Böyle kocalar var, caiz değil. Böyle kocalar var, ki, zaman namaz Hangisi bekle en azından? Onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bir vuruluşun içinde bulunuyor. Onun Ama yapmıyor. Ama korbanlasını hiç. yapmıyor, Karşı. Hiç korbanla bakmıyor. Fakat orada vuruluşu, orada vuruluşu, o güç kazandırmaktır kendim yapmıyor. Poru puanla yapmıyor ama dıştan bakatıyor. Bir falan koca kovdur. Poru puanla yaparsa ha. Cahiz değil. Hele hele rejimin yansıdığı yer alırsın. Onun <gülüyor> genelde sıkılmaz <gülüyor> belamı. O vatih sistemler ve kocalar o yazıyı ortaladır. Evet. Medya görüş teşkilatı nasıl biliyorsunuz Sayın Hocam? Onlar diyorlar ki biz doğru yoldayız. Buna nasıl açıklama getireceksin? Çoktan demişiz. birbir görüştük biliyoruz ve çoktan söyleyeceğimizi de söylemişiz. Sevdiğimiz, en çok onlara kuruyoruz. Gitmeyiz. Demirel gibi değilsiniz. Siz inili gibi değilsiniz. Siz fena gibi değilsiniz. Siz şeriatı getirmek istiyorsunuz ama takip ettiğiniz yol yanlış. Eliniz, vicdanınıza koyun. iyi düşünün. İyi düşünün. Metot takip ettiniz değil. Bugün söyledim bunu da söylediğimizi açarsınız. Süleyman. demokrasiye oy vermek, demek şeriata hayır netice bu. Az bunu muhatap edecek. Demokrasi ile İslam bir arada gidemiyor, <gülüyor> edilemez. Niye? En iyi denemeklerdi. İslam diyor ki mirastan erkeğe kadınmış. Diyor mu değil mi? Bizde ve mühaz bir şey? Hayır. Nisa Demokrasiyle diyoruz böyle. Eşittir. Eşittir. Eşittir. Peki siz demokrasiyle İslami bağdaşlanabilir mi? Demezsiniz. Zıt ikisiyle birbirine sattı. Komünizm Komünist sistemler zıktır, demokrasiden eksik. Buusta bir iyi anlayış edinmiştim. Demokrasi ve İslam. Umutunuz? Evet. Demokrasi İslam mümkün değil, çok müsallenlerim. Tek demokrasi ayakta mı? Ne biliyorsunuz? Öyle dalel ediyor. Bizim bizim bizim kalmayız kendine göre tarif ediyor. Diyorlar ki partiler demokrasinin vazgeçilmez unsullarıdır. Şu bina ne üzerinde duruyor? Şu da Duvarlar üzerinde. Duvarlar üzerinde. Yani yani ha, üzerinde duvarlar üzerinde duruyor. Var mı direk? Ben direk yok. Burayı direksiz Duvarlar üzerinde duruyor. Peki duvarlar çektiğiniz zaman, bilimleri kestiğiniz, kestiğiniz zaman ne olur? <gülüyor> Tamamdır. Ha? Demokrasi demek ne ya boşluk partiler. Demokrasi ayakta tutan İslam'a ters giden demokrasi ayakta tutan parti. Peki partiler ayakta tutar mı? Oy, oy. Burada yazıldı. Dünya insan veren iki bu. Mantıkta bir payda var. Mantık, okuyanlar öyle cins. Bir şey dayanmaz. Dayanmak da nasıl yapar? Payda. Demokrasi, partiye dayanıyor. Parti neye dayanıyor? Oya dayanıyor. Öyleyse demokrasi neye dayanıyor? Oya dayanıyor. Siz sandık başına giderken, kimi ayakta tutmaya biliyorsunuz? Demokrasi. Demokrasi. Değil mi? Partilerin dolayısıyla demokrasi ayakta tutmaya gidiyorsunuz, demek. E peki, demokrasi, demokrasiyle şeriatı başılaştırdığınız zaman ne diyor? Demokrasi, hayır diyor. Demokrasi hayır jo særre at betyde. Demokrati er jo særre at betyde. demokrasi særre at betyde. Demokrati er jo særre at betyde. Jamen, særre er jo særre at betyde. Jamen, er Bolund og Hamid lige ved siden af, fordi det er demier. Ja, uhyppigt, sådan, var mı bir lider geçenlerde böyle bir şey bunun yeri var sådan evet. en var der. Ja, ja. Ja, ja. Ona da cevap yazacaksınız. Fakat alkol yapmıyoruz. Hangi bilgiyi borçluyuz? Evet. Sizi düşmüş, Müsl düş Müslüman Türkler ne gibi ilgilendiriyor? Mesela Azerbaycan, Karadakistan bunun gibi desayet ne türlü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asil düşmüş diye niye hareket etmesiniz? Öyle hareket ediyoruz. Evet, yakınız. Evet, yakınımız. Yakınımızda hocalarımızdan başladık, alkol onların vasıtasıyla Anadolu'ya Anadolu'da İslam devlet olduktan sonra elbette ki o Müslümanların imdadına kurtulmak hakkında <gülüyor> bir vazifesi. Yoksa şimdi de ben geçirmeli kim tanıyorum? Siz geçsinler kim tanıyor? <gülüyor> Ediyorlar ki siz ya Suriye'de Mısır'da başlamadınız da Türkiye'de başlıyorsunuz. Sünneti sen iyi bu. Ben Mısır'a geçsinleri kim tanıyorum? Tanım hanımda çok önemli var. Anadolu'da Biz hocalardan bir rismi tanımazsa da bir rismi tanırız, bir rismi ismimizi duymamışsa da bir rismi duymuştur. İnanın değil, bunun faydası var. Onun için buradan başladık, buradan sıçradık, hizmet sıçradık Anadolu'da. Anadolu'da İslam devlet olduktan sonra oran, o zaman iş oldu. Evet. İslam'da parti yoktur dediniz. Hikmet Yarın biz bu Hizmi İslami isimli partisi nasıl değerlerine düşürürüz? Bu parti de, Parti değil. Hikmet yaran, Hizmi İslami dediği parti değil. Parti şekli Belki Hizm kelimesi deyip da geçiyor. Her Hizm kelimesine parti derse o zaman işin içinden çıkamazsınız. Topluluk demek. Asker demek. Efendim, kase ordusu demektir, gözle askerler demektir, Allah'a kudur olan insanlar demektir. vesaire vesaire. İran'daki Şialar dincilidir. Erkekler demediği için genelde biz de demiyoruz. Sayın Hocam, sürekli, Sayın Hocam, siz Tuba ve Türkiye'nin yürüttüğü politikaya karşı olduğunuzu böylece açıkça söylediğiniz halde, Türkiye'ye sokarlar. <gülüyor> Geçenlerde Hasan'da varken merkeze geldik. Hapishaneden çıkmış. Avrupa'ya gelmişti. Dedim daha hafifat gibi sorayım. Hoş geldin. Dedim. Geçmişler olsun dedik. Evet o da buna mı abi? bir randevu istedi. Ziyaretimize geleceğini dedik. Konuştuk. Resulat Dedi ki ben senin yerin olsam Türkiye'ye. Benim gidişim çok faydalı. Hapishanelerde mescitler açılmasına sebep olur mücadele ediyoruz. Bak dedi komünistler gitti ne yer yerinden oynadı. Kimler gitti? yesin. İki tane gitti ya nereye? Cem Karaca'yı gitti. Sen de gidersen faydalı olur. Kanaat. Etin gitmeye bağlı mıyız attığımızdan? Eğer etme bizim gitmemize. Cevap veriyorsan gitmemizin lüzum görüyor musun? niye getiriyoruz? <gülüyor> Ama bakıyoruz ki sünnette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taip dönüşü bir ara Taip'e Bir emin bölge arıyordu. Güvenilirdi. Bir bölge arıyordu. Orada akrabaları da vardı. Enge o emin bölgeyi vermedi. Gittik. <gülüyor> Nereye gitti? Taip'e gittik. Kulesiyle beraber, azadlık kulesiyle taşlar var. Biliyorsunuz, hadi size biliyorsunuz. Gelin öldürme, gelin dedik. O zamanın, o zamanın usulüne göre de nasıl bugün, nasıl borçluyu görebiliyorsanız, o zaman da birinin himayesine emrin emanına girmeden giderseniz öldürerini yaldırır, öldürerini yaldırır. Hayranlar beni Bir skulle hem have sendt birisine haber sendte ham til Mekke. Det var O da kabul. O da Mekke. Det var ham, der sendte devam ediyor, adam Det ileri ham, der sendte ham til Mekke. Det var ham, der sendte Allah til Mekke. Det var ham, der sendte ham til var Peki ben, ha, adam gönderdi, İşte ismi şu İsviçre'nin altında değil, belli meşhurdur. Adamın himayesini aldıktan sonra gitti. Peki ben haber göndersen Türkiye'de, benim himayetim kim kabul ettik? Kabul eden çarpma. Çıksa bile ona meydan gelinler miydi? Nediler mesela? Bir. İkincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ABD yaptığında, Medine det i ændrede dig, hvis I siger, at I inviterer mig til Medine. Jeg er i Medine i min tilstand, i mit liv, i mit Ben der din zaman den der yafu magen kan du ikke lige bore i det. Der Han, i Allah nasip der er. Inshallah. Inshallah. Sådan hvordan? Ja. Når dine eller det İnşallah, İnşallah. Şöyle oradan, evet. Aynı şekilde bugün demokrasiye karşı olduğunuzu açıkça söylüyorsunuz. Nasıl Avrupa'da bulunabiliyorsunuz? Yoksa bu demokrasiye taraftar mısın? Her anken, her anken an, şanı kapıyı çabuk. Fakat tutturamıyorum. Bugüne kadar Allah, emreman var Mahkemelere girdik buradayız. Salonu tutmuşuz. Şidortan ve salonu tutmuşuz. Bir hafta kadar basının yaygın arası, dış güzlerin basfesi adamın o kadar üstündü ki adam ne yaptı? Allah ayıp tarayı da vermiştir. Müşkün durumda, bir hafta kalmış. Davetlerin gelmesini, Avrupa Çakı'nın <Gülüyor> diyemedi. Avukat dedi ki, dava açtı. Kolik, bir mesele hali haline getirdiler, ama ben kazandım. Olur, durur. Dava. Gittik davet, mahkemede. Karşi tarafta avukar. Getirilmiş, band var i. Kitap var i. Kitap var i. Televizyru koydular. Bandı koydular oraya, tercüme Aslında dolmuş oraya, søri Kaptan hakkında ne karar verecek maalesef? Peki yok. Ben de içimden yavrum sen bu adamların karşı bizim mahkum et. Katarızı bile sen. İçimde bunu söylüyorum. Adam konuştu, konuştu, konuştu, konuştu, konuştu. Bizim avukat konuştu. Ondan sonra bir ara celsi verirler. Ara celsesini gördüğüm, Adam geldi dedi ki hak. Kaplanın demokrasiye karşı konuşur, Kaplanın demokrasiye karşı konuşur, salonda konuşmasına mani değil. Çünkü, hepiz görür ki biz demokrasinin aleyhinde dair gündariyoruz. Niye? Bizimiz aleyhinde. Dini, İslam, İslam aleyhinde olduğu için biz demirman olduğumuz için ve İslam'ı anlatmaya yorulduğunuz için bunu anlatmıştık. Buradayız. Namazı anlattığımız gibi demokrasiyle, içkiyi anlattığımız gibi, içkiyle İslam'ı bağdaştıramayacağınız gibi demokrasiyle, ne ne de İslam'ı bağdaştıramazsınız. Bu bizim görevimizdir bunu söylemek. Bunu vazifemiz, bu bizim vazifemizdir. Söyleyeceğiz. Ve sizin kanunlarınızla anayasaların arkamdan alınan bir altı bir maddesi. Değil, Türkiye'de. <Gülüyor> Türkiye, Türkiye'de. Türkiye'de sevinçtiriyor. Başka bası yaptı. Ta Alman konusurusluğu Türkiye'de baş konusurusluğu o Rüşvi Selman hakkında bir konuşma yaptı. Onda 15 bin kişi toplamış diye mi hatırlarsanız. İçişleri Bakanlığı en iyilmiş. Haberim yok. Polisler zaten ben konuşurken karşıda polislerin damarayıp çekiklerini görüyoruz. İçişleri Vakfı'yı Köl'ün şitabına, belediyesine talimat veriliyor ki, Bon savcılığı, Bon savcılığı kapman hakkında dava açmıştır. Selman Üçlü konuşmasından dolayı, <gülüyor> siz de el evlisinde ilgili mevcut olan belgeleri ona verir yardımdır. Dava açmıştır. İki malzemeler. Birisinden iki sene ceza, Birisinden de üç senedir. sene. Beş sene bizi hapse mahkep edecek. Biz bir müdafaa namazın adı. Avukatla görüştü. Avukat da dedi ki o maddeye kırmızı bırak. Ama sizin meselemiz politik bir meselemdir. Oldu bir kere şey getirebilir. Fakat biz müdafasını yapacağız. Mevla'ya havale edeceğiz. O bilir ne yapacak. Gel zaman geç zaman bekliyoruz ki bizi ona çağıracak. Bir de vardı bir yazı geldi. Haplanla ilgi dosya hazırlamıştır. Allah ne yapar? Ha şimdi avukat, Barlar Birliği Başkanı, Türkiye'deki bütün üst kademeyi de harekete geçti. Ben ne söyledim? Ha o zaman onu, onu söyleyecektim. Almanya Konsolosluğu Başkonturus mu diyor, ne diyorlar? Gerçi. Türkiye'de yazı yazıyor. Öncelikle <gülüyor> onlara orada gelmiş. Avukat da bize gönderdi. Diyor ki tam fırsat bu fırsattır. Alman hükümetine söylüyor. Fırsat bu fırsattır. Kaplani yurt dışı. Hem de İran'a gündü. Öyle bir sözleş. E buradayız. Konuşuyoruz. Allah ne zamana kadar olmuş. Müsaadesini verirsen konuşacağız. Ama belki bugün, belki yarın. Hiçbir şey yok. Yani görünüşü. görünüşe bakarsanız durumu, ama bir de görünüşün arkasındaki gücü ve kuvvete, Allah'ın gücüne ve kuvvet, iradesine bakarsanız o bir Polis geldi, ya tutacaksın diye. Kavu ileri gittin tutacaksın, ya, ya burayı terk ettin diyebilir miyim? Deyin deyinceye kadar Ha, derse de olur. Vi er ikke der ser Vi er jo ikke alle der ser det. Eller fordi der er flere mennesker. Det er ham der har det. Det er Ben bazen lafif olsun diye de söylüyorum. Kemal-i bir ülkenin vilayetinin üstünlüğünü aldı. Ne yapalım? Allah? Avrupa? Bizi Avrupa'ya emrediyor. Avrupa'nın ülkesi değil mi? şu kuruluşa bağlı olanlar benden pek balik Açıyor, hocam diyor, bir meselem var. Nerede oturuyorsun sen? Üstüfer aynaya büyük durmamışım. Bizim cami yok orada. harbinde hiçbir ideolojiyi kabul etmiyor sana. İçerisinde yaşadığınız ülkelerin politikasına ve politikacılığına hemen karşı gelmiyorsunuz. Nasıl karşı gelmiyorsunuz? Muşa, Korbacıva, Papriyan, <gülüyor> Tahanbaşı'na, Hafaz'la hepsi de tefyan hep da bir müddetlere Bir biner peşinde gitmemiz için gerekli olan şartlar nelerdir? Hadis ve ayetlerden açıklamasıdır. Devlet meclis halifenin nüfuzu yetişmiyorsa, veya halife yoksa bulunan, mevcut olan Müslümanlara vacib ne yapacaklar? İçerinden bir alim için başka getirecek. Bismillahirrahmanirrahim kafas evlisesini yen kafas oluyorsa bugün Hristiyan kıyafetiyle kıyafet denen kişilerin hep Hristiyan olduğunu mu söyleyeceksiniz? Gerekiyorsa söyleriz. <gülüyor> Kim giyiyorsa söyleriz. İsterse yüzlerce tepki eden adam isterse hepinizin babası dede sordun. Eğer gerekiyorsa öyleyse söyleriz. Yani çoğulluk İslam'da bir bütün bir halde eğer çoğunlukla bir değer, efendim bir muafiyet varsa çiğ, her ülkeler için çiğ gelir sayısı milyonlar, bir milyar olur. Evet. Bir hocanın arkasında namaz bulmak için gerekli olan şartlar nelerdir? Bu grubun haricindeki hocaların beşine namaz olmaz dediniz, yalnız siz de onu yaptınız. Güzel bir Teşekkür ederim. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Bir hoca efendi kayb-i İslami bir lecinde, bir hoca demin de daha bir insan, bir Müslüman İslami olmayan bir rejinde görev alabilir mi? Şu an. El cevap alamıyor. Dört şart. Dört şart. Bir şahsından hafif vermeyecek. Yani şahsiyle ilginç Shahsi ile ilgili gerekenler den varsa o vazifesi ona manur bliver. Sakalı da muhabbet et. 2. Dinden tavsiye et. 4. Vazife, alışındaki hikmet, gayesi çevresine hebi. 4. Aldığı, maaşı zaruri masrafların, kendi ailesinin, şahsının zaruri masrafların çıktıktan sonra arka kalan parayı dava yapar. İşte bu dört şarta, sahip, Müslümanların dolayısıyla kocaların vazif alması caiz, biz öyle yapmışız. Önümüzde İsa'yı da bir yaz olmayacak. Daviz vermemiştir. Putun nesbini asmadırlar. Ne Kur'an burslarına, ne müdür binası. Ama bizim emekliye mecburen sevk edilmemize sebep olur başkalarım. Fakat şikayet için Sayın hocam, hoca baskında olan bir kişinin Türkiye'ye yetkiline giderken zaten fırsat olan sakabına aşırı derecede fırsatması ve üzerindeki kilitleri de tütsüleri denilecek şekilde giyinip gitmesi şeye verir rica edilir. Evet. Hvad hayati vi bir dag? Hvad har vi i bir Hvad har vi ki dag? Hvad har vi i dag? Hvad har vi i dag? Hvad har vi i dag? Hvad har vi i i Yanlış yapamayız. Sayın hocam ben şimdi bu tahvil ismini yeni duyduğum ve bunları söylediklerine göre bizim izlemiş olduğumuz metodun yanlış, kendilerinin izlemiş olduğumuz metodun doğru olduğunu söylüyorlar. Maktaklarına göre aramızdaki farkın sadece ikilafet devleti kuruluğunda iyice beni hocalar yetiştir, yetiştirdiğini diyor. Ve cahit bir hafla yola gidilmeyip bir sürediyorlar. Bu konuda biraz açıklık ediyoruz test ve sütun arına getirdi, yaptı. Kendilerine sorular kurduk, cevaplar veriyordu. Türkiye'de kime hizmet ediyordu? Fikrin neydi? Burada kime hizmet ediyordu? Türkiye'de de ve burada dava artı ettik, mehendülüme. Şeriatın adil olmasına. Kaç sefer mahkemeye çıktık. Ve benim, Avrupa'da vatandaşımızdan atılışıma sebep olan şu dava Avrupa'daki konuşmalar değil. Adana'daki konuşmalar. Adana'daki konuşmalar mahtardan dolayı ne yapılar? Recep sürü yönetildi. Adana ağ üzerinde mahdebesinde dava açtı. Biz gelmiştik. Dava açtık. O sıralarda dava açmış. Şey orada birisi vardı. Bir Asrubay'dı savcılıkla o zaman zaman haberler indirebiliyoruz. Sizin batılarınız dinleniyor. Yani savunma gözden geçiriyorlar. Herhalde bir yerde takılmışlar bir aşirde. Hakkımızda dava açtılar. Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açındı. Dışişleri bakanlığına bildirdiler. Dışişleri Bakanlığı'nın hisi çağırdı. Biz de gittik ve vatandaşımızdan atılmadığınızda sebep, buradaki konuşmalarımızın en yolunda konuşmalarımızdır. Bu, başımızdan geçen mahkemeler bir tanesidir. Burada, o mahkemelerin sayıdığı zamanımızdan var. Siz ayrıcılık yapmıyorsunuz, diyorsunuz. Siz şu civar yolunda demekle Müslümanlar arasında teşkilat kalmış duruyorsunuz. Siz düşmanın yanamadan yakın <gülüyor> olmuyor musunuz? Evet yapıyoruz. Şuçluk ucuğunu yapıyoruz. Hak bat, hak şuçluluğu batı ucuğunu yapıyoruz. Takvi hat olarak söylemek, batılı da batı olarak söylemek her Müslümanın sen de yap. Şu hareket doğru mu şu hareket yanlış Bunu söylemek. Her Müslümanın vazifesidir ve cibesidir peygamber de yaptı. Hvem der har fundet det? De lavede Sen, ikiye jeg. Hvem Dediler, bize de du siger det, så siger du det. Hvis du siger det, så siger du det. Hvis du siger det, så siger du det. Hvis du siger det, så Sen du det. Hvis du Var mı? Orada dolabın hocam, şey var Hocam, dolabın içinde Olabilir. <gülüyor> Olabilir. Biraz da sen söylemiş mi? Hep cemalem de söylesin. Evet. <gülüyor> Türkiye'de, Haft'ı da, Önceden beri sorarsınız, elli defa sorunuz. Açın. Açın. Ömer Mesut Ergun, Ömer Mesut'u bilmenin Hübub-i İslami'ye o bölümü bir muyum? Pirsine bakın birisi de gösterelim. Darflar tavrısı. Hocam, Türk eşçiler diyor ki bizim dava doğru. <gülüyor> Darflar peydinliyemizi yürümez. 50 tane şampiyon var. Türkiye'de ve burada. Şampiyon iddia etti. Şampiyon değil misiniz? Güreş şampiyon. Ortada. O kapıdan ses geliyor, bu kapıdan ses geliyor. Şampiyon, şampiyon benim, şampiyon benim, şampiyon benim. Güreş şampiyon benim diyor. Ne yaparsın Söyleyeyim. Ne yaparsın? esas gerçek şampiyonu sahte şampiyonlardan ayırmak için ne yaparız? Böyle. Selam gelsinler var. hocam. Bir güreş meydanı. Bir güreş tertip edersiniz. Bir güreş meydanı tertip edersiniz. Ha, başlar güreş. Biz de seyiz oluruz. Not veririz. Yıhancı yana, yıhancı yana. Sırtı yere gelen, gelene, gelen yere, gelen, gelen gelene. ne? Kimin sırtı yere gelmez defa da herkesin sırtını yere getirirsem işte şampiyonu Mustafa Mecan, Konya'dan bildiği görüşçü kardeşlerim biri konferansında İsmet Yarın Erbakan'a bir yer ettiğini söyledi. Doğru olabilir İnanana bir seva, inanmaya derecesi. <gülüyor> i̇nanmaya bir seva, şey inanana bir seva olursa inanmaya derecesi sevabı. <gülüyor> Bu ötelemeler söylüyor. Şey İsmet geçen seneler Büyük salonda konuştu ne söylesin? Ne söylesin? Evet. Bu kabüs sözlerine ne söylesin? Bir soru var. Ana dışın veya doldurmak, kaplama ve yattırmak bunun cen cenabetliği yani çıkarıma sunarına var mı? olmasına rağmen caizdir. Hanefi mezhebinde de caizdir. Hanefi mezhebinde de caizdir. Zarurete binaen işinizle doldursunuz, zarurete binaen kaplatırsınız. Evet. Sayın Hocam, Müslüman bir kadının yebaki farklılığı veya Türk işlerinde çalışmanız gerektirir. Bilirsiniz onu. Evet. Ben size sorayım. Cahitim. Cahitim. Teşekkür ederiz. Allah sayınızı meşgul eylesin. Dünyada da ahirette de vahyar eylesin. Hızcınızı kesin eylesin. Hakkı hak bilen, hakka bağlanan, batılı batıl bilip batıldan sakınan kullarına ilhak eylesin. Teşekkür ederiz. Var olduğuna olun. Sübhane Rabbil Arabi'nin İzlediğin mayıs hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? det? er